Kur'an'daki açıklamalara göre melekleri, özellik ve vazifeleri bakımından şu sınıflara ayırmak mümkündür. Arşı taşıyanlar, arşı kuşatıp Allah'ı tesbih edenler, büyük melekler. Cebrail, Cibril ve Ruhul Kudüs isimleriyle de anılan bu melek… Peygamberlere vahiy getirmekle görevlendirilmiştir. Tekvir Suresi'nin 20. ayetinde onun belli başlı sıfatları şöyle sıralanmıştır. Gerçekten değerli, güçlü ve Arş'ın sahibi katında itibarlı, orada saygın ve güvenilir bir elçi. Mikail, tabiat olaylarını dengelemekle görevli melektir. Cebrail ile birlikte Adı Kur'an'da anılmış ve bunlara düşman olana Allah'ın düşman olacağı bildirilmiştir. İsrafil Kıyamet ve yeniden diriliş başlarken üflenecek olan sur, Kur'an-ı Kerim'de zikredilmiştir. Bu sura üflemekle görevlendirilmiş meleğin İsrafil olduğu da hadislerde bildirilmiştir. Azrail Kur'an-ı Kerim'de hem ölüm meleğinden hem de vefat ettirme görevini yüklenmiş meleklerden söz edilmiştir. Sahih hadislerde bu isim geçmemekle beraber, diğer İslami literatürde ölüm meleği Azrail olarak anılır. Bu işle görevlendirilen melek sayısı çok olduğuna göre, Azrail'in bunların reisi olması ihtimali vardır. Cennet melekleri. Cennette çok sayıda meleğin bulunduğu ve buraya girme mutluluğuna erişmiş müminlere hizmet edecekleri ifade buyurulmuştur. Bu meleklerin başkanına Rıdvan denir. Cehennem melekleri. Burada da azap çekenlerle ilgili vazifelerini yerine getiren melekler vardır. Bunların cins ismi Zebani'dir. Başkanları da Malik isimli bir melektir. Gözeten, koruyan melekler Hafaza melekleri Bunlar insanların yanlarında bulunmakta, onları gözetme, koruma, iyiliklerini isteme, onlara iyi şeyleri ilham etme gibi vazifeler yapmaktadırlar. Yazıcı melekler Bunlar da insanların yakınlarında bulunmakta ve yapıp ettikleri her şeyi yazmaktadırlar. Madde aleminde görevli melekler Bunlar, maddi kainatta olup biten her şeyin içinde bulunmakta ve Allah'ın kanunlarının yerine gelmesini sağlamaktadırlar. Meleklerin yaratılan bu yeni varlığı yani Adem'i nereden tanıdıkları, onun yeryüzünde fesat çıkarıp kan dökeceğini nasıl bildikleri konusunda çeşitli yorumlar yapılmış, bunu olacakların yazıldığı Mevhi Mahfuz'dan öğrendikleri daha önce yaratılıp yeryüzüne gönderilmiş benzer varlıklar olabileceği ve bunlara bakarak bilgi sahibi oldukları cinlere veya yırtıcı hayvanlara kıyas ettikleri ve benzeri görüşler ileri sürülmüştür. Biz şu iki ihtimali ve yorumu akla ve vakaya daha yakın ve hadisenin anlatılış üslubuna daha yatkın buluyoruz. Allah Teala'nın yaratacağı insanı onlara önce tanıtması, sonra da onu yeryüzüne halife yapacağını bildirmesi üzerine bu bilgiye dayanarak kanaatlerini açıklamışlardır. Adem'in yaratılışını müşahede etmişler, onun maddi ve manevi özelliklerini görüp bilmişler ve bu özellikleri taşıyan bir varlığın hem iyi hem kötü işler yapabileceğini onun yapısından ve tabiatından çıkarmışlar, buna dayanarak sorularını sormuşlardır. Allah kendinin bildiği ve meleklerin bilmediği hikmetler, gerekçeler sebebiyle, Adem'i yarattığını haber verince bu üstü kapalı, ve doğrulanması inanca dayalı olan açıklama, melekleri ikna için yeterliydi. Fakat Yüce Allah, bilginin ve imanın yalnızca kendisine güvenilen kimselerin haber ve bilgi vermesi yoluyla elde edilmesini, taklit edilmesini yeterli bulmadığı, meleklerinin şahsında insanları gözlem, deney ve düşünceye yönlendirmeyi murad ettiği için bir deneme düzenledi. Adem'e bütün isimleri yani maddi ve manevi varlıkların, kavramların isimleriyle bunların özelliklerini veya isim verme, dil icat etme kabiliyetini öğretti. Sonra her şeyin aslı gayp aleminde, ilahi planda mevcut olduğu için bunları meleklerine gösterdi. Meleklerden... Adem'in müsbet vasıflarının ve kabiliyetlerinin fazlasıyla kendilerinde mevcut bulunduğu kanaatlerinde haklı ve isabetli iseler bunların isimlerini bilip söylemelerini istedi. Melekler bu deneme sonucunda kendilerine verilen bilme ve bilgi üretme kabiliyetinin Ademe verilenden farklı olduğunu ve bu sebeple halife olmaya onun ehil bulunduğunu anlayıp itiraf ettiler. Allah Teâlâ'nın ilim ve hikmetini eserini görerek, aynel yakîn olarak daha üst dereceden tasdik ettiler. Terim olarak secde, ayaklar, dizler, eller ve alın yere konarak yapılan özel bir ibadet şekli olup, namazın en önemli kısmıdır ve ibadetin ruhuna en uygun davranış biçimidir. Bu şekildeki bir hareketin, ibadet maksadıyla Allah'tan başkasına yapılması, hak dinlerin hiçbirinde caiz görülmemiştir. İbadet maksadı taşımaksızın insanların birbirine saygı göstermek üzere secde etmeleri, İslam'dan önceki bazı dinlerde ve kültürlerde caiz görülmüş ve uygulanmıştır. Nitekim Hz. Yusuf'un babası ve annesiyle diğer aile fertleri ona kavuştuklarında secde etmişlerdi. Meleklerin Adem'e secde etmeleri Allah'ın emriyle olmuş, bu bir tek hareketle melekler iki şey yapmışlardır. Allah Teala'ya ibadet, yeryüzünde onun halifesi olmak üzere yaratılmış ve birçok üstün vasıflarla donatılmış Adem'e saygı ve onun hilafeti liyakatini tasdik. Adem için yapılan secde şeklindeki saygı hareketi Allah'ın emriyle olduğu ve Adem'e ibadet maksadı taşımadığı için şirk şaibesinden de uzak bulunmuştur. Meleklerin arasında bulunan ve onlar Allah'ın emri üzerine Adem'e secde ettikleri halde bu emre karşı koyan iblisin, melek mi cin mi olduğu konusu tartışılmıştır. Bazı rivayetler yanında, özellikle bu ayette geçen ''İblis hariç melekler secde ettiler'' ifadesine dayanan bazı tefsirciler, onun önde gelen bir melek olduğunu, bu isyandan sonra meleklik sıfatını kaybettiğini ve kendisine Allah tarafından farklı özellikler verildiğini ileri sürmüşlerdir. Yine bazı rivayetler yanında özellikle ''O cinlerdendi, Rabbinin emrinden dışarı çıktı.'' Mealindeki ayeti delil olarak kullanan tefsirciler de iblisin melek değil, cin türünden olduğunu hatta nasıl Adem insanlığın babası ise onun da cinlerin babası olarak yaratıldığını savunmuşlardır. Her ne kadar iblis hariç şeklindeki istisna, iblisin meleklerden olduğu kanaatini veriyorsa da, bir toplulukla beraber bulunan fakat onların cinsinden, türünden olmayan varlıklar içinde istisna ifadesi kullanıldığı, istisnai munkatı, mesela koyun sürüsü geldi ancak çoban gelmedi denilebildiği, ayrıca meleklerin yaratılış özellikleri arasında, Allah'ın emrine karşı çıkmamak ve buyrulanı yerine getirmek vasfının da bulunduğu göz önüne alındığında, iblisin melek türünden olmadığı tespiti ve yorumu ağır basmaktadır. Bugünkü programımızda bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir sonraki programda kaldığımız yerden devam etmek üzere şimdilik Allah'a emanet olun.